21. sözün ikinci makamı Kalbin beş yarasına Beş merhemi tezammun eder. Bismillahirrahmanirrahim Rabbini euzubike minehmezat الشياطin ve euzubike Rabbi en yahdurun. Ey Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da ey Rabbim sana sığınırım. Ey maraz-ı ile mühtela biliyor musun? Vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük mezarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hisse eder. Havf etmezsen hafif olur, mahfi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyleyse, şu musibetli vesvesenin aksamı kesirisinden, kesiresinden, kesir ol vuku olan yalnız beş veçini beyan edeceğim. Belki sana ve bana şifa olur, Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu tar eder. Kanamazsan gelir, kanısan gider. Birinci vecih, birinci yara. Şeytan evvela süpeyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse Şüpheden şetme döner. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafî edep çirkin halleri tasvir eder. Kalbe eyvah dedirtir, ye ise düşürdür. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Rabbine karşı suyu edepte bulunuyor. Müthiş bir halecan ve heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Bu yaranın merhemi budur. Bak ey biçare resveseli adam, telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şetim değil, belki tahayyüldür. Tahayyülü küfür küfür olmadığı gibi, tahayyülü şekim dahi şekim değildir. Zira mantıkça tahayyül hüküm değildir. Şekim ise hükümdür. Hem bununla beraber o çirkin sözler senin kalbin sözleri değil. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniyden geliyor. Vesvesenin zararı tevehüm zarardır. Yani onu zararlı tevehüm etmekle kalben mutazarrır olmaktır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehüm hakikat eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine man eder, onun sözünü ondan zanneder, zarar anlar, zarara düşer, zaten şeytanın istediği de odur. İkinci veci budur ki, manalar kalpten çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler, oradan suretleri giyerler. Hayal ise her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesceler, ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. Hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Eğer manalar münezzeh ve temiz ise, suretler münevves ve ise giymek yoktur. Fakat temas var. Vesveseli adam teması ve iltifaz eder. Eyvah der. Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hisset-i nefis beni matrut eder. Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Şu yaranın merhemi sudur. Dinle ey biçare! Nasıl kesenin namazın, edebi nezihanesinin vesilesi olan zahiri taharete, batmanın batınındaki necaset onu tesir etmez de bozmaz. Öyle de mani mukaddesenin sureti mülevveseye mücavereti zarar etmez. Mesela sen ayat-ı ilahiyeyi tefekkür ediyorsun. Birden bir maraz ya bir iştah, ya bel gibi bir emri müheyyid şiddetle senin hissine dokunuyor. Elbette senin hayalin deva illet ve kazay hacetin levazımatını görecek, bakacak. Onlara münasip süfri suretleri neskedecek. Ve gelen manalar ortalarından geçecekler. Geçeceklere ne bir vardır ne televiz var. Ve ne zarar var ve ne katar var. Yalnız hatar ise hasr-ı nazardır, zann-ı zarardır. Üçüncü veci. Budur ki eşya mabeyinlerinde bazı münasebatı hafiye bulunur. Hatta hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur veya senin hayalin meşgul olduğu sanata göre o ipleri yapmış, onları birbiriyle bağlamış. Şu sırr-ı ki bazen bir mukaddes şeyi görmek, bir münevves şeyi hatıra getirir. Fendi beyan beyanda beyan olunduğu gibi hariçte uzaklık sebebi olan sıbriyet ise hayalde sebebi kurbiyettir. Yani iki sıbbın suretlerinin cem'ine vasıta bir münasebet-i Bu münasebetle gelen tahattura tedai efkar tabir edilir. Mesela sen namazda, münacatta, Kabe karşısında, huzur-u ilahide iken, hayatı tefekkürde olduğun bir halde şu tedai efkar seni tutup en uzak malayaniyat-ı rezileye sevk eder. Senin başın böyle bir tedai-i efkara ise sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin anda dön, aman ne kusur ettim deyip tetkikle meşgul olup durma. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinle kuvvet peydah etmesin. Zira teessür gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe senin o zayıf tahtturun melekeye döner. Bir maraz-ı hayali olur, korkma, maraz-ı kalbi değil. Şu nevi tahttur ise galiben ihtiyarsızdır, hususan hassas asabilerde daha galiptir. Şeytan su nevi vessesenin madenini çok işlettirir. Şu yaranın merhem şudur ki tedai-i efkar galiben ihtiyarsızdır, onda mesuliyet yoktur. Hem tedai-i de var, temasla ihtilat yoktur. Onun için efkarın keyfiyetleri birbirine sirayet etmez, birbirine zarar vermez. Nasıl ki şeytan ile melek-i ilham, kalp taraflarında mücaveretleri var ve füccar ve ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları zarar vermez, öyle de. Tedai-i efkar saikasıyla istemediğin pis hayalat gelip nezih etkarın içine girse zarar vermez. Meğer testen olsa veya zarar zannıyla onunla ziyade meşgul olsa. Hem bazen kalp yoruluyor. Fikir kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor. Dördüncü vecih, amelin en iyi suretini taharriden, neşet eden bir vesvesedir ki, takva zannıyla teşeddüt ettikçe hal ona şiddetlenir. Hatta bir dereceye varır ki o adam amelin daha evlasını ararken harama düşer. Bazen bir sünnetin araması bir vacibi terk ettiriyor. Acaba amelim sahih oldu mu der, iade eder. Bu hal devam eder, gayet yese düşer. Şeytan şu halinden istifade eder, onu yaralar. Şu yaranın iki merhemi var. Birinci merhem. Bu gibi messele ehli teozale naittir. Çünkü onlar derler, medaret teklif olan eflen ve eşya kendi zatında ahiret itibarıyla ya husnı var, sonra o husna binaen emredilmiş veya kubh var, sonra onu binaen nehyedilmiş. Demek eşyada ahiret ve hakikat noktayı nazarında olan hüsn ve kubuh zatidir. Emir ve Neyi ilahi ona tabidir. Bu mezhebe göre insan her işlediği amelde şöyle bir vesvese gelir. Acaba Amelim nefsül emirdeki güzel surette yapılmış mıdır? Ama mezhebe hak olan ehl-i sünnet ve cemaat derler ki Cenab-ı Hak bir şey emreder sonra hasenle olur. Neh eder sonra kabih olur. Demek emirle güzellik, nehiyle çirkinlik tahakkuk eder. Hüsün ve kubuh mükellefin ıttılağına bakar ve ona göre takarur eder. Şu hüsün ve kubuh ise suri ve dünyaya bakan yüzünde değil, belki ahirete bakan yüzdedir. Mesela sen namaz kıldın veya abdest aldın. Halbuki namazını ve abdestini fesabe verecek bir sebep nefs emirde varmış. Lakin sen ona hiç muhtali olmadın. Senin namazın ve abdestin hem sahihtir, hem hesendir. Mu'tezil eder. Hakikatte kabih ve fasittir. Lakin senden kabul edilir. Çünkü cehlin var, bilmedin ve özrün var. Öyleyse Ahl-ı Sünnet mezhebine göre, zahir-i şeriata muvafık olarak işlediğin ameline, acaba sahih olmuş mu deyip vesvese etme. Fakat kabul olmuş mu de, gururlanma, ucve girme. İkinci merhem, Dinde hareç yoktur. La harece din, dinde zorluk yoktur, şer'i bir hükümdür. Madem dört mezhep haktır, madem istiğfara müncer olan belki kusur ise, gurura müncer olan hüsnü amelin rü'yetine böyle vesveseli adama müreccahtır. Yani böyle vesveseli adam amelini güzel görüp gurura düşmektense, amelini kusurlu görse, istiğfar etse daha evladır. Madem böyledir sen meseleyi at şeytana de ki şu hal bir harçtır. Hakikate hale mutali olmak güçtür. Dindeki yüsre münatifidir. La harace din, dinu yusr. <gülüyor> din kolaylıktır. Esasına muhaliftir. Elbette böyle amelim bir mezhebe hakka muafit gelir. O bana kafidir. Hem la akal ben azimi itiraf ederek İbadeti layık-ı veçiyle eda edemediğimden istiğfar ve tezavru ile merhamet-i ilahiyeye dehalet edip kusurum affolunmak, kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir niyaza vesiledir. Beşinci veci, Mesail-i imaniyede şüphe suretinde gelen vesvesidir. Bir çare vesveseli adam bazen tahayyülü, taakkul ile iltibas eder. Yani hayale gelen bir şüpheyi akla girmiş bir şüphe tevehüm edip itikadına halel gelmiş zanneder. Hem bazen tevehüm ettiği bir şüpheyi imana zarar veren bir şek zanneder. Hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi tasdik-i aklıya girmiş bir şüphe zanneder. Hem bazen bir emri küfiriyle tefekkürü küfür zanneder. Yani galaletin esbabını anlamak suretinde kuvveyi mütefekkirenin cevelanını, ve tepkikatını ve bir tarafı alem hakemesini filaf iman zanneder. İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek, eyvah, kalbim bozulmuş, itikadıma halel gelmişler. O haller galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz ihtiyarisiyle ıslah edemediğinden yese düşer. Bu yaranın menhemi şudur ki tahayyülü küfür küfür olmadığı gibi, tevehhüm-ü küfür dahi küfür değildir. Tasavvuru dalalet, banalet olmadığı gibi tefekkür banalet dahi banalet değildir. Çünkü hem tahayyül hem tevehün, hem tasavvur hem tefekkür. Tasdik-i akliden ve izan-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbestdirler. Cüz-i ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Teklifi dini altına çok giremiyorlar. Tasdik ve izan öyle değiller. Bir mizana tabidirler. Hem tahayyül, tebehün tasavvur, tefekkür, nasıl ki tasdik ve izan değiller, öyle de şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Fakat eğer lüzumsuz tekrar ede ede, müstakar bir hale gelse, o vakit hakiki bir nevi şüphe ondan tevellüt edebilir. Hem bir ne muhakeme namıyla veya insaf namına deyip çıktı muhalife iltizam ede ede, ta öyle bir hale gelir ki ihtiyarsız, tarafı muhaleti iltizam eder. Ona vacip olan hakkın iltizamı kırılır. O da tehlikeye düşer. Hasmın veya şeytanın bir vekili fuzulisi olacak bir halet zihninde tekavr eder. Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki vesvesede adam imkanı zatî ile imkanı zihniyi birbiriyle iltivas eder. Yani bir şey zatında mümkün görse o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşkup tevhüm eder. Halbuki ilmi kelamın kaidelerindendir ki imkan-ı zati ise yakini ilmiye münafi değil ve zaruret-i zihniyeye ziddiyeti yoktur. Mesela şu dakikada Karadeniz'in yere batması zatında mümkündür ve o imkanı ı zati ile muhtemeldir. Halbuki yakinen o denizin yerinde olduğunu hükmediyoruz, Şüphesiz biliyoruz ve o ihtimali imkanı ve o imkanı ı zati bize şek vermez, bir şüphe getirmez, yakînimizi bozmaz. Mesela şu güneş, zatında mümkündür ki bugün gurup etmesin veya yarın tulu etmesin. Halbuki bu imkan yakınimize zarar vermez, şüphe getirmez. İşte bunun gibi. Mesela hakaik-i imaniyeden olan hayat-ı dünyeviyenin grubuna ve hayat-ı ufureviyenin tülü'üne imkan-ı zatî cihetinde gelen vehimler, yakini imaniye zarar vermez. Hem naibretelil ihtimalin gayrinnâşi'an delil, yani bir delilden meşret etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti yoktur olan kaide-i mes'ure. Hem usul-i din hem usul-i fıkhın kaide-i Eğer desen bu derece müminlere muzur ve müz'ik olan vesvese, nihikmete binaen bize bena olmuş. El cevap, ifrata varmamak hem gelebe çalmamak şartıyla aslı vesvese teyakküze sebeptir. Taharriye daidir. Ciddiyete vesiledir. Nakaytlığı atar. tahavunu def eder. Onun için fakim mutla, Mutlak, şu dar imtihanda, şu meydan müsabakada bize bir kamçı teşvik olarak vesveseyi şeytanın eline vermiş. Beşerin başına vuruyor. Sait ziyade incitse Fakim-i Rahim'e şekma etmeli. Euzubillahimineşşeytanirracim demeli.